Herkese merhabalar. Açık Kadyo'da canlı yayın devam ediyor. Açık Dergi programındayız. Amargi söyleşimizin ardından bu yarım saat içerisindeki ikinci söyleşimize geçtik. Bu sefer canlı yayındayız. Turgut Yüksel bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Evet, Saadetler Dilerim sergisi Kars Sanat'ta açıldı. Aralık ayı içinde. Ayın 19'u muydu? Kaçına on kadar? 19. Bitiş, dokuz. bitiş tarih 19. 19 Ocak'a kadar sürecek. Ee, sizi Radikal'deki... Köşenizden diyeyim, köşeden biliyoruz. Anlığın bir anlık çöküşü. Ma Mantığın. <gülüyor> Daha güzel oldu anlığın bir anlık çöküşü. Evet ikisi de anlık. Anlık da anlık <gülüyor> evet. aslında diye. Evet 7 e, senedir esasında orada nasıl diyeyim zuhur etmekteydiniz. Teşvik-i evet, mesaide evet. bulunmakta. Evet. E, bilen biliyor esasında çizgilerinizi. Evet. Epey tanıdık. Evet. Özellikle Aslında çizginin karakteristiğinden de e, kaynaklanıyor. Epey zihinde yer eden e, bir köşe olduğunu söyleyebiliriz. Zihnin, mantığın <gülüyor> çöküşünü ben onu hep karıştıracağım <gülüyor> maalesef. Güzel, güzel Evet. Şimdi isterseniz daha gerilerden başlayalım. Turgut Yüksel'in bu e, Saadetler Dilerim sergisine kadar olan süreci konuşmak istiyorum. 19'una kadar gezilebileceğini bir kere daha hatırlatarak. Evet nasıl başladınız yazı çizi mesaisine? Ya, çok hızlıca geçmişe gidip dönersek ilk temel problemim benim e, ortaokulda resimden ikmale kalmamla başladı. <gülüyor> çünkü ikmale kalmam sebebi de işte hocanın verdiği işte, vazo içinde çiçekler bir şey çizmektense çünkü çok sıkıcı geldi. Ben Rubens'in titanların çöküşü tablosunu çizdim karakalim olarak. Şimdi... O okulun duvarındaki sergide yerini buldu ama ben ikmale gittim. <gülüyor> <gülüyor> ee, sonra bir şekilde işte ikmale geçtim. Sonra araya bir takım seneler... almaları ilginç ama bir yandan da. Evet oradaki takdir kısmı ama görüntü tasvir takdiri o. Yani <gülüyor> evet. işçerde ben baya yazın işte. Fikir bazında sizi... Sulu baya bilmem ne falan filan gibisinden işte bahçesi, sürücesi... Sonra işte çizgi zaten hep bir şekilde vardı. Yani araya bazı dertler ve mesailer ara soksa bir de o devam etti. Bazen yoğunlaştım bazen şey oldu. Daha sonra dergi de, dergiler de temaslı bulunmaya başladım. Oraları çizdim. O kesmeyince kendi dergimizi yaptık arkadaşlarımızla 3-4 tane. Hı hı. Ama yaptığımız dergiler genelde bir fanzin tadındaydı. Ve fanzinin tadında olunca çizgide bir şekilde başka bir derdi anlatmak için bir araç olmaya başladı. Yani hı hı. çizgide araştırma başladı. Onun üstüne kafa patladı. Bunu daha doğru nasıl anlatırım? Sessiz mi anlatırım? Böyle mi anlatırım? Çok abuk subuk çizgide mi anlatırım? Yoksa çok güzel tasvir ettiğim zaman hı hı. insanları ortaya çıkar mı? diye. O acayip bir terbiye ve eğitim hı. kısmıydı. Yani çizginin çeşitliğini görmek, etkisini çeşitliliğinin farkına varmakla ilgili. Sonra Radikal başladı. Radikal'de de o eğitim devam etti aslında. Yani şu anda sergide yer alan silüetlere varmak için bayağı bir zaman geçirmek gerekti. Çünkü bir takım ayrıntılar fazla gelmeye başladı evet. çizdiğim şeylerde. Yani onun yerine başka bir şey olması gerekir, bunun başka bir şey olması gerekir diye netice itibariyle bu çıktı. Evet, epey aslında sade <gülüyor> diyebileceğimiz evet, evet. bir güller olduğunu söyleyebiliriz. <gülüyor> ee, yani aslında teknik taraftan tamamen meselenin cahili olmakla beraber bunu da söylüyorum. Estağfurullah. <gülüyor> Sadedir, şudur budur diye büyük büyük konuşuyorum ama yani burada esasında e, bir işe baktığınızda ne diyeceğimi de zorlanıyorum. Figür mü diyeyim, iş mi diyeyim hangisini diyeyim bilemedim ama yani, yani hep, her şey gider. Evet, <gülüyor> hepsi her örenin esasında o şeyin içerisinde, işin içerisinde bu ekonomide ciddi bir göndergesi evet, var evet. ve ciddi bir hani ağırlığı var diyebiliriz. Bu sadeleştirmekten bahsettiniz, üslup bulmaktan bahsettiniz. Evet. Neleri neden kırdınız süreç içerisinde ve sonuç olarak 2010 yılına geldiğimizde hani evet. buradan bir bakarsak Ya, ...şöyle bir şeye dönmeye başladı... ...çizgiyle ilgili... E, ...südyette... ...ufak tefek buluşmaya başlayınca... Bir, ...çok tehlikeli bir yol... E, ...çünkü birincisi... ...detayları elinizden çok çabuk alıyor... E, ...yüz, dram... ...el... ...elin duruşu, içerideki gölge, ışık... ...gibi şeyleri Hı -hı. komple ortadan kaldırıyor... Hı -hı. ...bunu ortadan kaldırıp... ...bir şey yapmak çok zor çünkü... ...sahneye çok doğru düzgün... ...anlatmanız gerekiyor. Yani. Bunu yanı sıra... sahneye doğru düzgün kurduğunuz zaman... ...etkisi güçlü oluyor. İki doğrunun buluşması ile ilgili. Gözün oyalanacağı fazla bir detay kalmadan... ...direkt sahne ortaya çıkmış oluyor. Hı hı. E bu sahnede de... Ya ...bir sürü insanların derdi vardır. ya işte benim de... ...sistemle ilgili derdim var. Şununla ilgili, bununla ilgili bir derdim var. Onu doğru olarak... ...ortaya çıkardığın zaman... E sözle anlatmaktan, yazıyla anlatmaktan Tabii ki hepsinin ayrı ayrı evet, güçlü farklı. tarafları vardır ama O kare benim için yeterli oluyor Yani doğru yapmış hissi Geldiği zaman eyvallah diyorum Yani o doğru <gülüyor> en azından kendi açımdan evet. Başlıkları oluyor genellikle Tabii ki Yaptığınız tabii işlerin ki. Bu esasında bir yandan izleyiciye bir yönlendirme de Vermekte diyebilir miyiz? Tabii ki için? tabii ki illaki ki yani bunu başka türlü yorumlayamazsın. Ben bunu işaret ediyorum. Hı hı. onun içerisine başka yorumlar tabii ki ekleyebilirsiniz ama bunun bir üst başlığı var. Hı hı. Ee, orada da benim karar vericiliğim ortaya çıkıyor. Yani belki resim her türlü tarafa kaçabilir ya. Hı hı. Bir yandan tabii ki alt taraftan dediğim gibi kaçsın ama üstte evet bunu ben yaptım. Yani evet. ben yaptım dediğim şunu bu şekilde bakmanız gerekir diye bir açı Evet. bildir dedim evet. esasında çok bildik ve hani tanıdık diyelim bildik demeyelim de tanıdık sietler çıkıyor çoğu zaman karşımıza Hani bu reklam tarafından da oldukça nasıl söyleyeyim sömürülmüş imgeleri de bir şekilde tekrar bir yana getiriyorsunuz ama oradaki sizin müdahaleleriniz rötuşunuz en nihayetinde doğru figüre birgerilim katmakları ve evet, evet. baktığınızda Yukarıdaki başlıkta da... bu Bu gerilimin neden kaynaklandığını belki de gösteriyor diyebiliriz zannedersem. E, do doğru söyledin tabii ki. Çünkü birincisi bilindik sembolleri kullanıyorum. Çünkü herkesin aşina olduğu bilir. İkincisi uzun müddet reklamcılıkla ve reklam ajansıyla sürttüm. Yani o dili çok vakıfım. Hı -hı. Ama dediğim gibi şey o, o dili sevmiyorum. Ama o dini yaygınlığını da reddetmiyorum. Evet. Ve o yüzden de işlerde o bilindik... Dil üstüne manipülasyon yapıyorum. ya yani Oturup bir başka figür seçmek yerine yaya kaldırımında yürüyen bir adamın eline bıçak hı hı. veriyorum. Bu her zaman için karşılaştığımız bir şeyin aslında içinde ne kadar tehlike barındırabileceğine de hı. işaret ediyor. Evet. Yani çok saçmadır ya işte şimdi şey var ruhsatlı beş tane silah alınabilir yasası. <gülüyor> ya Bir yetmedi iki yetmedi 3 yetmedi. Yani yan da silah olduğunu Aynen. bilsem o bana ne vaat edebilir ki? Yani baktığın zaman bu işte. Yani yaya kaldırımındaki geçen adamın eline bıçak vermek. Bunu temsil Aynen. ediyor ya da başka bir şeyi temsil ediyor. Yani içinde bulunduğumuz gerilim çok fazla. Aynen. Dikkat çocuk çıkabilir epey güldüğüm <gülüyor> işlerimizden bir tanesi. Gülmek tabii hani. Ya işin köt kötüsü bu gerçek oldu yani. İki Aynen. hafta Aynen. önce yanılmıyorsam Aynen. Belçika'da yani anaokulu basıldı. Hı, hı. Ee, Ve bu işin gerçek çıkması üzdü yani. <gülüyor> evet, ne et, dersin etraftaki görüntülerin gerçekte neye işaret ettiğine dair bir yorum her bir işin en azından benim gördüğüm tarafı. Böyle. E, evet. Bana diyor ki. Evet. <gülüyor> e evet, burada tokut yükseklik konuşuyoruz yeni açanlar için. Saadetler dilerim sergisi karşı sanatta söylemeyi unuttuk bu arada. Şu günlerdeki kaygılarınız nelerdir? Ya çok var. Yani işte bir kapitalizm ve onun artık burunmuza kadar soktuğu şiddetin kanık sanmasından tutun kentsel dönüşüme varıncaya dek. E... Genellikle zaten gündemden besleniyorsunuz. Yani hatta Tabii. genel güncel tartışmalara Söyle. çoğunlukla dokundurma ihtiyacındasınız. Şunu söyleyeyim. E... Radikaldeki varlığınızı nasıl gör görüyorsunuz? Özellikle de... yazılı bir basın ol olması Tabii. açısından. Radikal demek belki yanlış ama yani herkesin açıp sayfa sayfa okuduğu Tabii. bir yerde bir yerde sizin görüntüleriniz gidiyor. Bu açıdan o yelpazede nasıl görüyorsunuz kendinizi? Bu benim için zor bir soru yani kendimi bir yayında değerlendirmekle ilgili ama çünkü çok tanımı olabilir ama kendime dair Ee, bir tanım koyacaksak şimdi bu işlerin bir gazetede yayınlanması zordu. Hı hı. Ee, çünkü gazete de anlattığı popülizme ya da başka türlü şeylere uymayan bir şeydi. Ama belli bir süreden ya bu belki birinci hafta belki ikinci seneden sonra e, kendi özelliklerini bulmuş hı hı. bir parçası oldu. O yüzden bu benim açımdan iyi. Ee, hem çizdiklerimi oturup masada tek başıma bakmaktan kurtardı. Hem ayrı bir şeye e, bakış açısına doğru itti. Yani bunu tek başıma yapmıyorum. Bir takım insanlarla paylaşıyorum. Ve bunu çok doğru anlatmam gereken diye başka bir dediğim gibi o terbiye süreci ...işi doğru anlatmakla ilgili terbiye sürecine gitti <gülüyor> Kendinizi terbiye... Evet, evet. Evet, evet çok önemli bir safha gerçekten. Ee, periyodik bir şekilde işlerinizin yer alıyor olması... ...bunun belli bir mecrada yer alması... ...gerçekten e, üstü bunun uzun da oturmasından... Evet. ...muhtemelen çok ciddi etkisi evet, evet. oldu. Evet, karşı sanattaki serginin... ...daha kataloguna baktığımızda bile esasında... ...iyi tepkiler aldığını görmek mümkün. Çeşitli yazılar var. Açık tergi içinde... Daha önce haberini verdiğimizde Sergi'nin onlara da değinmiştik gerçi ama haricinde bu eski bir katalog basılmış bitmiş evet. <gülüyor> neler oldu nasıl geçti Sergi onu da konuşalım. Yani neler oldu birincisi beni şaşırttı gelen tepkiler yani tepkiler. Ya, olumlu da olsa olumsuz da olsa aynı şaşkınlığı savunacaktım ama şans şanslıyım demek ki olumlar çok fazla oldu. Ee, ikinci sergiyi açmak için bir şey, iğme Hı. kattı. Ee, medya, kadar... medya değiştirmek diye düşünebilir miyiz sergi açmayı? Nasıl nasıl Ke görüyorsunuz? Kesinlikle. Çünkü ya yani yapısal olarak zaten bir başka yapıya geçmek var. Birincisinde bir şey yapıyorsunuz ve bu gazetenin türoji kadar çoğaltılan bir şeyken Hı. birden bu malzeme değiştiriyor, teknik değiştiriyor evet. ve bir mekana değiştiriyor taşınıyor. Burada ilgiyi ve başka türlü yönlendirmek gerekiyor. O yüzden işleri seçerken çok zorlandım. Hı, evet, bir ee, tabii yani, hakikaten terzi kendi süküğünü dikemez kısmına geldik. Başta 70 tane seçtim. Bir gün bakıyorum çok iyi geliyor. Ertesi kötü. Yani bu, bunun serideni işi var. Sonra bir bakıyorum tekrar iyi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra sergide kat, katalogdaki kataloğa da yazan Arkadaşım var Şeref diye. Mimar Sinan'da doktor yapıyor ve bana göre iyi bir sanat teorisinin nedir? ona yardım istedim. Benim sergi editörü olur musun? Yani bu, bu sanat şeyi içerisinde tanımı var mı yok mu bilmiyorum. Yani kuratör vardır ama sergi editörü hı hı. bilmiyorum. Onu da at atmış hı hı. oldum. Direkt yayıncılıktan gelen alışkanlıkla. <gülüyor> Buna bir de sen bak. İşte 3 ay aralıklarda oturduk uzun uzun vakit harcadık. O kendi eleştirilerini sundu. şunu şunun da bağlantısı yok ama bu çok iyi oturuyor gibisinden ve böylece hı hı. 31 tane işi indirdik. Yani düşünme aşamasından sergileme alanına kadar apayrı bir medya. Hı hı hı. O yüzden evet kesinlikle bir medya evet, değiştiriyor. Zaten mantığın bir anlık çöküşünden saadetler dilerime geçmiş Geçti, oluyoruz evet. zaten. Burada. Evet. burada da sizin ironinizle <gülüyor> Yüz yüze olduğumuzu tahmin ediyoruz Evet Evet saat 19.32 Süreyi de biraz aşmış olmakla beraber Ben de biraz <gülüyor> dolandırdım Ama yapacak bir şey yoktu Çok teşekkür ederim Türk Ben Gülsak. teşekkür ederim Serginiz 19'u Ocağı kadar Kaysanat'ta hala gezilebilir Saadetler dilerim Gidemeyecek olanlar da radikale evet. açıp bakabilirler Gidemeyecek olanlar da saadetler diliyoruz <gülüyor>